Euzu billahi min eşşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Ves salatu vesselamü aleyı resulina Muhammedin ve alihî ve sahbihî ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, değerli dinleyenler, bugün de bireysel sorumluluklarımızdan bir diğeri olan genel itibariyle akraba ilişkileri üzerine konuşacağız. Kuşkusuz ki dinimiz insanın kendi içerisinde, ailesinde, toplumunda daha geniş anlamıyla sorumluluk itibariyle bulunduğu her yerde iyi ilişkiler içerisinde olmasını öğütlemiştir. Bu meyanda bugün de iyi ilişkiler içerisinde olması gereken bir diğer gruptan, ailesinden ve akrabalarından bahsedeceğiz. Böylelikle de aile zinciri içerisinde kişinin çocuklarına karşı Eşine karşı, eşlerin birbirlerine karşı, çocuğun ana babasına karşı sorumluluk zincirine de bir halka daha eklemiş olacağız. Estaizu billah, ve'abudullâhe la tüşrikû bihî şey'e. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize bu konuda ışık tutacak önemli bir ikazda bulunarak Nisa suresindeki ayet-i kerimede biz insanlara, kullara on emri peş peşe görev olarak yüklemiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'de bizlere verilen Nisa Suresi 36. ayet-i kerimedeki on tane emirdir ki bunlardan bir tanesi, birincisi en başta geleni şudur ve lâ tüşrikû bihi şey'e Ey kullarım hepiniz Allah'a kulluk yapınız ve ona hiçbir şeyi şirk koşmayınız yegane kadiri mutlak olan yüce yaratıcının Allah Teala'nın varlığını bilin ve ona kulluk yapın hepimizin elbette ki birinci görevi budur nedir kulluk görevini yerine getirmesidir bunu yaptıktan sonra da ikinci görev ve yeni ehsânen ikinci olarak da ana babasına iyilik yapmasıdır Aile ilişkileri çerçevesinde ifade etmeye çalıştığımız gibi bir insanın dünyada en fazla hürmet göstermeye layık olduğu kimse annesi ve babasıdır. Dolayısıyla bizler kulluk görevinden sonra anne babaya iyilik yapmak buna gereği gibi muamelede bulunmak ikinci görevimizdir. Üçüncü görevde insanın akrabalarına karşı iyi ilişkiler içerisinde olması, onlara iyilik yapması emredilmiştir. Dördüncü olarak, vel yetim kimselere. Elbette bu ayet-i kerimede ifade buyurulan sıralama da son derece önemlidir, dikkat çekicidir. Bir insanın ilk görevi kulluk yapması, sonra ana babaya iyilik yapması, Ardından da akrabaya iyilik yapmasıdır. Vel yeteme, dördüncü görevi ise, yetimlere karşı, kimsesiz yetim olanlara karşı iyilik yapmasıdır. Kuşkusuz ki, bu kimseler de, diğer insanlardan daha fazla korumaya, himaye edilmeye layık olan kimselerdir. Onun için, dördüncü görevi, yetimlere iyilik yapmaktır. Vel mesakin, 5. olarak da miskinlere, yoksullara, düşkünlere iyilik yapmak Müslümanın görevidir. Bunun peşinden ayet-i kerimede vel gurbe yakın komşuya, vel-câril-cünübi uzak komşuya, o sahibi bir yakın arkadaşa. Burada 6, 7 ve 8. kimseler olarak yakın komşu Uzak komşu ve yakın arkadaşa iyilik yapmaktan Rabbimiz emrediyor. Elbette bunlarla ilgili müfessirlerin değişik görüşleri var. Bunların mesela aynı içinin yakın akrabaların yakın komşu sayıldığı, bunun dışında veya bir iki kapı, kırk kapı şeklinde uzak komşu, ilk insanın yakın komşuları kırk kapıya kadar daha sonrası diğerleri şeklinde değişik görüşler var ki bizim bugün komşuluk ilişkileri konumuz olmadığından ayrıntıya girecek değiliz. İnsanın sekizinci iyilik yapmakla emredildiği şey arkadaşları daha sonra da Hobini Sebil dokuzuncu olarak da yolda kalmış kimselere yolcu olanlara da iyilik yapmak dinimizin emridir. وَمَا مَلَكَتْ hüküm, Bir de onuncu kimseler olarak emriniz altında bulunan, eliniz altında bulunan kimselere de iyi davranın diye Rabbimiz bize emrediyor. Bu on tane görevi peş peşe sıra diyor. Dolayısıyla da buradan bizim temel itibariyle kimlerle iyi ilişkiler içerisinde olmamız gerektiği, hangi hiyerarşik kategoriyi yapıyı takip etmemiz gerektiğini de bu ayet-i kerimeden anlıyoruz. Elbette dinimiz her zaman insanın kendi içinde, çevresinde ailesinde iyi ilişkiler içerisinde olmasını emreder. Bu nedenle de İslamiyet'in temel hedeflerinden birisi sağlıklı bir toplum sağlıklı, huzurlu bir nesil oluşturmak temel hedefidir. Peygamberimize ilk defa Peygamberlik görevi verildiği zaman yüce Rabbimiz "O enzir ashirete kel akrabin ey habibim Muhammed aleyhisselam önce yakın akrabalarını korkut onları uyar" diye emretmiştir. Dolayısıyla efendimiz aleyhisselam peygamberlik görevi kendisine verildiğinde ilk yaptığı işlerden bir tanesi çevresini ...kendi yakın akrabasını toplamak olmuştur. Öyle ki bildiğiniz gibi onları toplamış ve demiştir ki... E, e, ...sizler ve ben şu dağın arkasında büyük bir tehlike olduğunu haber versem inanır mısınız diye sormuş. Onlar da elbette ki senden biz hiç yalan duymadık, ne dersen doğrudur dediklerinde... Onlara e, peygamberlik görevini Allah'ı ahiret hatırlatmış. Kuşkusuz ki onlar da cevap olarak e, reddetmeyle öncelikle başlamışlar. Ama önemli olan neyi ifadeye çalışıyoruz? Bir insan peygamberimiz aleyhisselama nasıl ki ilk görev akrabalarını korkutmak, onları uyarmak, onları hakka çağırmak, onların hidayetine vesile olmak, öncü olmak görev verilmişse... Biz insanların da Öncelikle sorumlu olduğu kimseler Yakın çevresi akrabalarıdır Dolayısıyla bir insan Çevresinde yaşanan Olumsuzluklara Hiçbir zaman seyirci kalamaz Sessiz kalamaz Ama aynı şekilde Bu olumsuzluklar içerisinde Öncelikli görevi Kendi akrabalarıdır Kendi akrabalarını uyarmak Her bir müminin vazifesidir Görevidir Elbette onu söylerken insanların ilişkileri bozarak kötü e, biçimde yansıyacak neticeler doğuracak işler yapmasından bahsetmiyoruz. Önemli olan bir insanın akrabalarına, yakın çevresine hakkı tebliğ etmesi, onları iyi şekilde uyarmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de yine Rabbimiz buyuruyor ki: "Olezine <gülüyor> yasilune ma emarallah bih." Allah'ın emrettiği Sıla yürevin yerine getirenler, en yûsale sılayı rahim yapanlar, ve hakka öne rabbilerinden korkanlar. Bize bu ayet-i kerimede cennete girecek iki sınıf insandan bahsediliyor. Bunlar da kimler? Birincisi sılayı rahim yapanlar, ikincisi de rablerinden korkanlar. Sılayı rahim dediğimiz hadise aslında pek çok kutsal, mukaddes kelime vardır ki bunların dilimize tercümesi mümkün değildir. Mesela bereket, hayır, rahmet gibi kelimeleri biz ancak tarif olarak ifade edebiliriz. Bunların öz Arapça dilinde kullandığı kelimeleri tam olarak aslında ifade edemiyoruz. İşte sıla Rahim de kısmen böyle bir kelimedir. Rahim, rahmet, yakınlık, merhamet selada ilişki noktasında biz Türkçe'ye tercüme ederek akraba ilişkilerini gözetmek, akraba bağlarını korumak, bunlarla iyi ilişki içerisinde olmak diye genel itibariyle tercüme ediyoruz. Ne dedi Rabbimiz? Akrabalarıyla iyi ilişkileri koruyanlar ve Rablerinden korkanlar işte bunlar cennete girecek kimseler. Peki Bunların dışında cennete girecek bunlar da cehenneme kimler girecek? Cehennemde yine ayet kelimenin devamında ullezina yanquduna ahdillahi söz verdikten sonra Allah'a olan ahdini bozanlar. Hani bizler kalubela'da Rabbimize kulluk yapacak yapacağız diye söz vermedik mi? Bu kulluk görevini yerine getirirken her gün, her namazda Fatiha-i Şerif'i okuyarak Rabbimize istikamet üzerine olduğumuzu teyit etmiyor muyuz? Ediyoruz elbette ki. İşte bununla biz kulluğa devam ettiğimizi haykırıyoruz. Bu sözümüzü, ahdimizi her gün, her vakit namazda ve her rekatta yani günde tam kırk defa bu ahdimizi diyoruz İşte bir insan kırk defa tekrar ettiği bir sözünden döner mi dönmemelidir. Birincisi bu sözünden kulluk sözünden dönenler daha sonra da amar Allahu bih ikinci olarak da Rabbinin emrettiği sıla görevini kesenler en yusala sıla yapılmasını yani konu komşusuyla, yakın akrabasıyla sıra-i rahimi dediğimiz kimselerle ilişkisini kesenler o yüksidü nefil ardı üçüncü olarak da yeryüzünde bozgunculuk yapanlar. Bu üç kısım insan, bu üç kimse Allah korusun ulaike lehumu lânetu ve lehum Lanet bunların üzerinedir ve kötü son kötü kalış yeri yani cehennem bunarındır biliyor Rabbimiz. Dolayısıyla da bir insanın ne yapması gerekiyormuş? Ahdini koruması, sırayı rahmine bağlı kalması ve bozgunculuktan da uzak durması. Bunlar bir insanın cehennemden kurtuluşu için vesilelerdir. Bu üç yanlışa düşen insanlar cehennem yoluna giden insanlardır. Dolayısıyla da bizim bu iki ayet-i kerimeden de temel olarak anlamamız gereken şey akrabalık bağlarını koruma güçlendirmektir. Yine Rabbimiz buyuruyor ki وَاَتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ miskin Akrabalarına, miskine, düşkün kimseye, o bine sebil, yolda kalan kimseye hakkını ver. Yani üç kısım insan var ki bunları sürekli gözet, onlara her ne şeyi vermen gerekiyorsa ver, ama teblira, elindekini de hepten savurma. Biz tabi ki infaktan bahsederken, hayır yolunda harcamaktan bahsederken, her şeyi elden çıkarmak, sonuçtan pişman olacak şekilde, elindekini kaybetme şekilde tutarsız, hesapsız, kitapsız davranışı da tasvip etmiyoruz ki Kur'an-ı Kerim böyle buyuruyor, hepten savurma, sonra fetek udemelüme mahsura elindekileri kaybettiği için kaybettiğin için pişman olursun. Hani biliyoruz ki Hazreti Bekir Efendimiz malının tamamını infak ederdi ama o Sıddık-ı Ekber idi. Bugünkü insanlara bu tavsiye edilmiyor. Bir insan hayır infakta bulunduğu zamanda belli bir dengeyi, düzeni koruması gere gerekiyor. Yani belli bir e, düzenin dışında, dengenin dışında e, hesapsız savurması. Kaldı ki bu şahsi harcaması içinde, infak ettiği içinde böyledir. Belli bir düzeni, disiplini koruması, belli bir çerçeve içerisinde olması gerekiyor. Bunu da böyle de hatırlatmış olalım. Ne buyurdu ayet-i kerime? Üç kimseye hakkını ver. Yakınlara, düşküne, ve yolda kalmışa üçüne bunlar da bir başka ayet kerime ile bizim gözetmekle yükümlü olduğumuz kimseler burada da yine ayet kerime de yakınlara bakmanın akraba var gözetmenin zorunlu bir görev olduğunu anlamış oluyorduk kardeşlerim bu arada bir hadis şerif var ki hadis şerifte Sıla İbrahim'in eee kıyamet günü nasıl bir e, e, insanlara muamele edeceğini Er-Rahim muallaqatun bil arş. sıla Rahim arşa asılıdır. Aslı vaziyette bekliyor. Arşın ala'da en yüce mertebede bekliyor ve o her gün şöyle dua ediyor. asıl olduğu sürece "Femen vasalani vasalahu Allah ve men qata'ani qata'ahu Kim beni yerine getirirse sıla yaparsa Allah da ona sıla yapsın Allah da onu gözetsin beni gözeteni Allah gözetsin beni koruyanı Allah korusun beni keseni de Allah kessin Allah onlarla ilişkiyi yok etsin. Burada sıla-i rahim kelimesini tam ifade edemediğimiz için dilimizde belki kesmeyi yanlış e, algılayabiliriz böyle bıçakla alıp kesmek değil de ilişki kesmek babına eğer Sıla-i Rahim'i gözetir, akrabayla ilişkilere devam ettirir, onlara karşı görevlerimizi yerine getirirsek bu Sıla-i Rahim her gün Arş-ı bize dua ediyor. Allah Teala'nın da bizim yaptığımızı bize yapması için tersine bunu yapmayan için de ve Sıla-i Rahim beddua etmeye devam ediyor. Yine değerli kardeşlerim hadis-i şerifte Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki La يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعَ Sıla-i rahimi kesen, konu komşularıyla, akrabalarıyla ilişkiyi kesen cennete giremez. Net bir ifade. Bir insanın cennete girmesinin şartlarından birisi de bu ailevi sorumluluğunu yerine getirmesi. Kuşkusuz ki bu cennete giremez demek e, direkt giremez manasına bundan dolayı imanı olan herkes cennete girer. İmanla ölen herkes cezasını çektikten sonra, hesabı yürüldükten sonra muhakkak ki cennete girer. Ama bunun da önemine binaen Efendimiz Aleyhisselam böyle buyuruyor. Yine başka hadis şerifte buyuruyor ki kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse komşusuna ikram etsin ve kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse akrabasını gözetsin. Burada önemli olan husus şudur. Akrabayı gözetsin ya da düpedüz misafire ikram etsin demiyor Aleyhisselam Efendimiz. Ya diyor ki kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse yani bunun yapmamanın da Allah'a ve ahiret gününe iman noktasında bir eksik olduğunu ifade buyuruyor yani bazı konularda bu şart ve ceza hususu böyledir eğer Allah'a ve ahiret gününe iman eden yapsın dediğine göre yapmayan da bunun mefhumu harfi nedir bu özelliğini kaybeden kişi manasına gelir Allah'a ve ahiret gününe iman eden akrabasını gözetsin yine bizim bu noktada hatırlamamız gereken bir hadis-i şerif daha var ki o da Efendimiz'in ashabından birisi efendimizi e gelip soru soruyor. Diyor ki ya Resulallah hani sahabeler bizim gibi insanlar değil. Onların her zaman hayatları boyunca idealleri, hedefleri var. Hedefleri rızayı ilahiye ulaşabilmek, cenneti elde edebilmek. Genellikle sahabelerin sorularından da bunu anlıyoruz. Yani işte bu konumuz olan hadis-i şerifteki sahabede böyle soruyor. Ya Resulallah diyor beni cennete göre götürecek bir amel söyler misiniz? Yani istediğine nasıl para kazanırım şunu yaparım bunu yaparım böyle şeyler sormuyor. Ne soruyor? Beni cennete götürecek bir amel. Ne yaparsam cennete girerim. Ne yaparsam Allah benden hoşnut olur diye sorduğunda Efendimiz ona buyuruyor ki bir Allah'a kulluk yapıp ona hiçbir şeyi şirk koşmaman. Birinci şart bu. Demek ki ayet yerimede de böyleydi. Bu hadis-i şerifte de böyle. Birincisi Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan kayıtsız, şartsız itaat ederek tem, tam bir teslimiyet içerisinde kulluk görevini yerine getirmen. iki namaz kılman. Üç, zekat vermen. Dördüncüsü de sılay-ı rahim yapman. Buradaki Peş peşe gelen üçlü, gerçekte ayrılmaz üçlü. Yani kulluk, namaz ve zekat. Bunlar genel itibariyle hemen her yerde peş peşe zikredilen şeyler. Ama bunların hemen akabinde gelen dördüncü hadisenin de sıla-i rahim olması son derece önemli. Onun için bir insan bu dördü yaptığı zaman cennete girmek için önemli bir, yol elde edilmiş olur. Kuşkusuz dinimizin görevleri sadece bundan ibaret de değildir. Başka hadislerde belki de en önemli işin en önemli işin sılayı rahim olduğunu da duyarız. Ancak bu Efendimizin bir eğitim metodu gereği. Bildiğiniz gibi Efendimiz mesela Ya Resulallah Allah'ın en sevdiği şey nedir diye sorana değişik zamanlarda değişik ifadelerde bulunmuştur. Birisine ana babana itaat demiştir, birine cihat demiştir, bir başkasına vaktinde namaz kılmak demiştir, bir başkasına Allah'a kulluk demiştir. Bunların hepsi doğrudur, hepsi önemli şeylerdir ama bu rivayetlerin ihtilaflı olması ise Efendimizin her sorununa farklı cevap vermesinin nedeni, o insanın ona muhtaç olmasından dolayıdır. Yani birisi namazları gevşek ise ona en fazla namaz önemli demiştir. Bir başkasının ana babasıyla ilişkisi problemli ise ona da en fazla namaz demiştir. Cihad gerektiğinde de cihadı daha başka şeyleri söylemiştir. İşte konumuz olan hadis-i şerifte de kulluk, namaz, infak peşinden de sıla Rahim'den bahsederek bunun öneminden bahsetmiştir. Yine buyurmuştur ki aleyhisselam efendimiz zulüm ve akrabadan ilgiyi kesmek bunlar sahibine cezasının hemen peşin verilmesini sağlar. Bunlar hem dünyada hem de ahirette cezasını çekerler. Bazı zulüm ile abad olunmaz denir bazı suçlar vardır ki cezası ertelenir. Allah Teala mühlet verir ama bazıları var ki hiçbir zaman onlara mühlet verilmez. Ana babasına asi olan kimse. Allah buna süre vermez. Bunun cezasını dünyada peşin öder. Bu kimse dünyada yaptığı suçun cezasını peşin olarak çeker. Yine zulüm yapan insan, haksızlık yapan insan cezasını peşin olarak dünyada da çeker. Ve Bir de konumuz olan akraba hususunda da aleyhisselam efendimizin ifade buyurduğu gibi akraba ile ilişkisini kesen bunlarla iyi ilişkiler içerisinde olmayan ilgiyi kesen insan da dünyada bir şekilde karşılığını bulur. Kaldı ki sadece dünyada karşılığı bulmakla kalmaz. Ahirette de yine cezası verilir. Yine aleyhisselam efendimiz bize ikazen buyuruyor ki ben sizin hakkınızda altı şeyden korkarım. Altı tane konu var ki bunların diyor başınıza gelmesinden korkarım. Çünkü bunlar helak edici, felaket getiren şeylerdir. En tehlikeli iş şu bahsedeceğimiz altı tane iştir. Nedir bunlar? Birincisi ayak takımının iş başına gelmesi. Nasıl bir toplumda yaşadığımızı hepimiz görüyoruz. Kimlerin başımıza idareci olduğunu, hangi konumlar olursa olsun geldiğini görüyoruz. Ayak takımı sayılabilecek, kapıya koymayacağınız adamlara nasıl, nerelerde, hangi konumlar elde ettiğini maalesef toplumumuz yaşayarak görüyor. Birincisi neymiş, ayak takımının iş başına gelmesi. İkincisi, haram olan kan akıtmak, haksız yere cinayetlerin işlenmesi. Haksız yere insan öldürülmesi maalesef bunun da nasıl e, toplumumuzu kuşattığını, daha doğrusu yeryüzünü kuşattığını görüyoruz. Hem ülkemizde hem başka Müslüman memleketlerinde ne kadar çok kan aktığını maalesef üzülerek ifade etmek durumundayız. Üçüncü olarak da hakimler tarafından hükmün, kararın satılması yani adliyelerde rüşvetle iş yapılması. Yani hakimlerin araya giren ricacılar vasıtasıyla karar değiştirmesi. Verdiği kararı adilane bir biçimde değil, tam tersine başka gerekçelerle ve rüşvet gibi gayrimeşru yöntemlerle karar vermesi ki bunların ne kadarın gerçekliğini, gerçekleştiğini gerçekleştirdiğini. Ve halkımızın takdirine sunmak durumundayız. Dördüncü olarak da efendimizin başımıza gelmesinden çekindi, korktuğu felaket olarak düşündüğü şey akrabalarla ilgiyi kesmek. Bu da bu da bizim için efendimizin korktuğu başka bir konu. Kuşkusuz ki bugün özellikle apartmanda yaşayan insanların Çevresiyle ne kadar bir olumsuz ilişki içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Aynı apartmanda geçenlerde ünlü bir yazarın bir yerde röportajı yayınlanmıştı. Orada diyor ki ben 40 yıldan beri aynı apartmanda oturuyorum. Apartmanımızdaki dairelerden yalnızca 4 kişiyi tanıyorum. %60'ının hiç daha yüzünü görmedim. %60'ının hiç yüzünü görmedim. Bu bahsettiğim yazar çok ileri yaşlarda 90'lı yaşlarda İstanbul'da yaşayan bir yazar. Bir asrı devirmiş. 40 yıldır diyor aynı yerde yaşıyorum. Apartmanımdaki insanların %60'ının hiç yüzünü görmedim. Görsem tanımam. Maalesef ne hale geldiğimizi acı biçimde görüyoruz. Değerli kardeşlerim 5. olarak da Kur'an-ı Kerim'i türkü haline getiren bir cemaatin türemesi. Kur'an-ı Kerim okuyor ama manasını anlamak için değil. içindekileri yaşamak için değil. Kur'an-ı Kerim'in hükümleriyle yaşamak için, emrettiğini yerine getirmek için değil. Ya adeta böyle sahnelerde okunup da hiçbir sadece süs niyetine e, ifadeye dilim varmıyor ama sanatçılar nasıl insanları eğlendirmek için sadece Türk'ü söyleyip çekiliyorsa Kur'an-ı Kerim'de de maalesef e, manası anlamı bir tarafa bırakılıp sadece insanların bir nevi e, kullandığı süs eşyası olarak kullandığı hale gelmesi. Elbette burada kısıtlı ifadelerde bulunmamın sebebi ee, söylediğimiz sözlerden yanlış manalara çekilecek ifadelere meydan vermemek için Dolayısıyla anlamamız gereken odur ki Kur'an-ı Kerim bize hidayet rehberi olarak gelen bir kitaptır Kur'an-ı Kerim okumakla ibadet edinmemizle birlikte Manasıyla da anlamıyla da hayatımızı anlamlandırmak için onu yaşama geçirmek için gelmiş bir kitaptır. Yoksa başka amaçlarla e, kullanılan bir şey değildir. Bugün ülkemizde e, tabii ki değişik platformlarda Kur'an-ı Kerim duyuyoruz, okunuyor ama özellikle Arap ülkelerinde durum biraz daha farklı. Mesela alışveriş mağazaların önünden geçerken esnafın e, Kur'an-ı Kerim'i böyle süs niyetine sabahtan akşama kadar açtığını görüyoruz. Tabi ki iyi niyetler Kur'an-ı Kerim dinlensin diye yapanlar cevap alır ama bazıları da başka düşünce içerisinde yaparsa buradan hoş bir manzara iyi bir sonuç ortaya çıkmış olmaz. Ve Kur'an-ı Kerim kendisine has uslubi içerisinde okunan, okunması gereken bir Allah Teala'nın insanlar gönderdiği kitaptır. Bu kitap hiçbir kitaba benzemez. Bunu da böyle ifade etmek durumundayız. Altıncı olarak Efendimizin bizim hakkında korktuğu şey ise hükümdarların etrafının, afedersiniz yalaka insanlarla, yacı insanlarla dolması. Çok bildin, aynen doğru söyledin, isabet buyurdunuz efendim. Yaptığı hükümdarımızın, başkanımızın, reisimizin, artık her neyse o kimse yöneticimizin yaptığının muhakkak bir hikmeti vardır. Muhakkak doğrudur. Haşa yanlış yapmaz gibi her bu yaptığını tasvip eden insanların çoğalması üzülerek ifade edelim ki bunların hepsi de bir şekilde toplumumuza yansımış durumdadır. Yine Aleyhisselam Efendimizin buyurduğu başka bir konu da şudur ki ameller gizli kaldığı zaman Mahzun olduğu zaman, yalan sözde hakim olduğu zaman. Üç şey vardır ki, işte bunlar çok önemli şeyler. Bir tanesi, ameller gizli kalıp, yalan söz hakim olduğu zaman. insanlar dilde birbirlerine nezaket, iltifat içerisinde bulunup, kalpleri birbirinden nefret ettiği zaman ve akrabalar, akrabalarıyla ilgiyi kestiği zaman, işte diyor aleyhisselam Efendimiz Allah onlara lanet eder. Onları sağırlaştırıp gözlerini de kör eder. Hakkı görmezler her şeyden önce ki göster işte birbiriyle iyi gibi konuşup ama kalbi birbiriyle nefret eden. Yani protokol dostu daha açık bir ifadeyle yine insanların itibar etmesi gereken hayırlı güzel ameller gizlenip tam tersine Yalan sözlerde kötü sözlerde insanlar tarafından benim topluma hakim olduğu zaman Allah o kimselere diyor Aleyhisselam efendimiz lanet eder bugün de akraba ile ilgili konuda bu açıdan önemli tabi şunu da yine ifade edelim ki bu akraba ile ilişkide bir insanın karşılıklı mütekabiliyet içerisinde olması normal bir görevidir Önemli olan nedir önemli olan gelmeyene gitmek, vermeyene vermektir. Efendimiz de onun için buyuruyor ki faziletlerin, faziletli işlerin en üstünü senden ilgi kesen akrabanı ziyaret etmendir. Hani bazen deniyor ki ben o küsüs, o geldi, o gelmedi ben de gitmiyorum. O geldi ben de geliyorum bir gelene geldiğin zaman verene verdiğin zaman zaten eşdeğer bir muamele içerisinde bulunmuş oluyorsun. Önemli olan gitmeyene gittiğin zaman işte o zaman doğru bir iş, önemli bir iş yapmış oluyorsun. Ve son olarak bir ayet-i kerime ve bir hadis-i şerif maliyle inşallah bugünkü sohbetimizi de tamamlamış olalım. Değerli kardeşlerim Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki kim rızgının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isterse rahim yapsın. Ve ayet-i kerimemizde hepimizin zihinlerinde yazılı olan hoca efendilerin her cuma hutbelerde adeta zihninize çivile çaktıkları ayet-i kerime hutbelerden inerken Hoca Efendiler hangi ayeti celile-i uhur? Estaizu billah inna allaha ve bil adli vel ihsani ve ita'idil Bu ayet yerme. o kadar çok önemlidir ki yeryüzünde milyarlarca Müslüman her hafta her cuma bunu dinlerler. Elhamdülillah diye hamdülillah vardır başta ama en sonda muhakkak bu ayet vardır. Bu ayetin manası çok önemlidir. Onun için bunu muhakkak hatırlatırlar. Onun içinde ve son hatırlatma bu olduğu için hani son sözler zihinlerde kalır. Önceki konuşulanlar unutulabilir de son söz kalır. Son söz diye hoca efendiler bunu okur. Ne buyuruyor bu ayet-i kerime? Allah adaleti iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder. Bu üç tane emri bize veriyor. Önce adaletli olmayı sonra karşılıksız iyilik yapmayı ve ardından da yakınlara bakmayı emrediyor değerli kardeşlerim.